Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan efemi sunar. Ben Fatih Kağan Değirmenci. Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım. İlk girişimde sayısal 2'de 374 puan aldım. Ben Merve Çakır. Ben Yunus Özdemir. Ben Sümeyye. Ben Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi Dershaneleri. Hazar etme ne olur, çalış seni ne olur. Giderseniz çözüme, kazanmak kolay olur. O binayı, binayı, çözüm çözmüş olayı O binayı, çözüm çözmüş olayı Şöhret kapıyı iki kere çalar <Gülüyor> Perişan efemden yepyeni bir dizi Şöhret kapıyı iki kere çalar Sanatçı olmak isteyen bir gencin sanat uğruna çektiği çilelerin iz bırakan iz düşünleri Şahret kapıyı iki kere çala. Birinci bölüm. Günlerden bir gün sıradan bir vatandaş iş bulabilmek için aldığı gazetenin iş ilanlarına bakar. Ee, sıradan bir vatandaş olarak ben iş bulabilmek için aldığım bir gazetenin iş ilanlarına bakmak üzereyimdir. <gülüyor> Ve ahanda gazetenin iş ilani sayfasını çeviriyorum Ve de bakıyorum ne varmış ee, İngilizce ve Fransızca dillerinden en az Beşini bilen presentable bir kumal aranıyor <gülüyor> Bu ne ola? Yok yok bu olmaz. Dur bir dakika <gülüyor> Bu ne ola? 3 dakika da sanatçı yapılır Allah Allah Bak rağunti yüzkek Piskiyoni düzgün Şan eğitimi Sülfej eğitimi Olmuş sanatçı odayları aranıyor Yanlarında bir adet demu adrese gelmelerinde önemler rica vardır Ulan bu eymiş. Adres Beyoğlu sokağı şaşı velek çıkmazi Sığır Sultan Apartmanı <gülüyor> Tam aradığı işi bulan vatandaş gazetedeki adrese gider. Bu arada firma sahibi yardımcısı Esat'la birlikte işlerin durgunluğundan gen vurmaktadırlar. Bu aralar işler kesat Esat. <gülüyor> nerede lan bu sanatçı adayları ha? Dünyanın parasını verip gazeteye ilan girdik be. Sanatsız kalan milletimin hayat damarlarından biri kopmak üzere ve kimsenin tınladığı yok. Sorma patron ya. Geçen sene bu işten 100 milyar kaldırdıydık bu sene yok. Eskisi gibi sanatçı yetişmiyor vallahi memlekette. Nerede o Nuri Alçolar, Behçet Nacarlar, Safiye Aylalar, Kazım Kartallar... Rakatsınlar, Frenk, Sinatra'lar. Hem Priy Bogart'lar. <gülüyor> ee, sanıyorsam söz konusu adrese gelmiş bulunuyorum ve içeridekilere bir sorayım ben isterseniz. Ee, pardon, söz konusu adres burası mı acaba? Söz konusu nedir? Sözün konusuna göre değişir de. Ee, söz konusu üç dakikada sanatçı yapılır ilanı. Tamam burası. Afendim efendim ben e, rahatsız ediyorum ama ben sanatçı olmak istiyorum de. Yani gazete ilanınızda 3 dakikada sanatçı yapılır yazısını görünce. E, işte benim aradığım yer burası dedim. İnanın yani vesikalık resmin bile en erken 5 dakikada çekildiği bir urtemde Siz 3 dakikada sanatçı yapıyorsunuz. Yarabbi ya bu ne hız demekten kendimi alamıyorum. Anda diyorum bu ne hız ya. <gülüyor> Aman Allah'ım. İşte işte Türkiye'nin yeni pop starı yeni divası hatta yeni primadonna'sı ben. Aman haberlemez davurullah. <gülüyor> ne primadonnası, ben sadece bir pirifan Tevazu. Şu tevazuya bakar mısın Esat? Nerede patron? Neyse bak Mesut. İşte bir star'da olması gereken en önemli özellik tevazu. İnanın beyefendi siz tam sanatçı olacak bir adamsınız ama adam olacak bir sanatçı mısınız onu bilemiyorum. Ee, buyurun şöyle oturun. Ee, ne iş yapıyorsun? Kalfa ya. Ne kalfası? E, boş gezenin boş kalfası. İyi güzel ee, o da bir iş. Bu zamanda herkes boş gezemez. Değil mi Esat? Evet. Adın ne senin bakayım? Esat. Senin değil Esat. Ama ikisini de ben yapıyorum ya karıştırdım Ömer. <gülüyor> adın ne adın adam? Ha, e, benim adım Memo ağam. Demek Memo. Peki Memo hani demo? E, ne demosi? Ne demek ne demosi? Demo oğlum. Yani kendini tanıtmak için önceden amatörce yaptığın kaset. Yani demom o ki. Demo olmadan olmaz. Demo ağam ya. <gülüyor> Eyvallah unutmuşum, Kur'an hakkı var Ya ben öyle demo ile falan değil de böyle bir, hani gelmişken canlı performans göstersem. Tamam, tamam olur, canlı performans. Söyle bakalım. Türkü mi, şarkı mı? Fark Araya etmez aslanım, bir şeyler söyle hadi. <gülüyor> ee, ses... <gülüyor> Oldun mu çocuk mahsun mahzun yüzüne mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma sever kimin göründüğüne seni sevmiyorum ee, değiştir, değiştir. bir gün değiştir. Ey, dü -dü -dü -dü Dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri ter yatan ee, değiştir. I just to call cool, say I love you <gülüyor> Deştir <gülüyor> I love you I love you a beraber to I love me ya Said'u Deştir değiştir ismi Deştir just... <gülüyor> Gel danışalım önce ben kısaca feda Ama sen böyle beni uzun uzun Sana seviyorum de Tamam kafi bu ka ka ka karın ko e kokarın kokarın Evet kes kes tamam Şimdi kardeşim sesim fena değil Çok fena Yapma ya Vallahi şimdi kardeş bu sesten üç dakikada sanatçı çıkmaz yani Ama tabii önemli olan burada En büyük jüri olan halkımızın oyları tabii. Şimdi Sıkı dur. İllerimizdeki oylama sonuçlarını almak üzere sırayla il jürilerimize bağlanacağız. Ve ilk olarak e, Kayseri'den gelen sonuçları alıyoruz. E, Esat, Kayseri hazır mı? Hazır patron, hazır her zaman. Bekliyorlar. Evet, Kayseri'den alalım e, sonuçları. Hemen verelim. <gülüyor> <gülüyor> 01 Banya 0 puan veriyorum. 03 Kazım'a 9 puan veriyorum. Ve 13 numaraya Memo'ya 12 puan hey veriyorum. O! Allah razı olsun Kayseri'yi Allah razı Kayseri. E, e, kayseri. E, şimdi de Edirne'den gelen sonuçları almak üzere Edirne'ye bağlanıyoruz. E, i̇yi akşamlar Edirne. İyi akşamlar beya ya. <gülüyor> e ben 0-1 3 puan veririm. 0-3 Kazımcağız'a 4 puan veririm. Bir de 13 numaro memo var sizin. Ona da 12 tam puan veririm beya Edirne. Teşekkürler. Teşekkürler Edirne. Evet bak, halkın oylamaları da gösteriyor ki yeni pop star sensin Memo ve seni şu anda Türkiye'nin yeni pop starı ilan ediyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun beyefendi. Vallahi şu andan itibaren kendimi size emanet ediyorum ağam. Yan <gülüyor> yana eskiler ne demiş? Eti senin, ülker benim. <gülüyor> Cam yaya girer girmez böyle salak iğren zeka ee, Çok veriyor. Çok komik Tamam. Benim. Senin adın Memo Memo'ya Memo. Bundan evet. sonra senin adını Memoli koyalım. Orta Anadolu'nun bozlak sesi Memoli. Ee, demek ben Memoli. E ee, sen Ne Moli? Ben senin menajerinin Memoli. Menajer mi? Menajer nedir eva? Yani senin işlerini takip edecek, seni televizyonlara çıkaracak, efendim seni piyasaya satacak adam. Bana bak esat. Bakıyorum abi gözüm sende zaten. Buna önce bir single yapalım, Çingil. sonra single yapalım. <gülüyor> Sonra da televizyonda çok tutan bir dizide buna bir sunuculuk verelim. Mesela bu Sırlar dünyası olabilir. Olur ama rehaya olmasın abi. Olmaz olmaz onu da ben şöyle. <gülüyor> Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efemi sundu. Ben Nida Ümitlü. Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım. Geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti. Bu yıl 254 puana ulaştım. Puanımı bir yılda tam 59 puan artırdım. Ben, ben Yunus Özdemir. Ben Sümeyye. Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi dershaneleri. Nazar etme ne olur, çalış seni ne olur. Giderseniz çözüme, kazanmak kolay olur. Hop inayı inayı, çözüm çözmüş olayı. Hop inayı inayı, çözüm çözmüş olayı. Perişan FM her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da Dinleyiciler Perişan FM'in En eski yeni bölümlerini Perişan FM'in internet sayfasından Dinleyebilirsiniz. Perişan, Perişan FM'e Ulaşmak Allah. için www.perishanfm.com <Kloplu>